1875, numaralı konu, Hazreti Ali'nin, Hazreti Peygamberin duası ile soğuk ve sıcaktan etkilenmemesi, evet, Hazreti Ali kış mevsiminde ince bir aba ve bir elbise giyerdi, yazınsa içi pamuk dolu bir hırka, kalın ve ağır elbiselerle dolaşırdı, halk, Abdurrahman bir nebi Leyla'ya gelerek, babana söyle de bunun sebebini Hazreti Ali'ye sorsun, çünkü baban, onun gece sohbetlerine katılıyor, dediler, Abdurrahman da babası Ebu Leyla'ya giderek insanlar müminlerin emirinde gösterdi. Gördükleri bir şeyi çok yadırgıyorlar, dedi, babasının, neymiş bu yadırgadıkları şey, demesi üzerine de şunları söyledi, en sıcak günlerde içi pamuk dolu bir hırka ve ağır elbiseler giyiyor, kışın en soğuk günlerinde ise ince bir aba ve yine ince elbiselerle dolaşıyor, acaba bu konuda müminlerin emirinden bir şey işittin mi, halk beni sana bunun için gönderdi, bunun üzerine Ebu Leyla bir gece sohbetinde Hazreti Ali'ye, ey müminlerin emiri, insanlar senden bir şey sormamı istediler, dedi, Hazreti Ali'nin, söyle bakalım neymiş, demesi üzerine de, yazın o sıcak günlerinde içi pamuk dolu ağır elbiseler giydiğin halde kışın en soğuk günlerinde ince elbiselerle dolaşıyorsun, bunun sebebi nedir, dedi, o zaman Hazreti Ali, Ebu Leyla'ya, sen Hayber'de bizimle beraber değil miydin, diye sordu, onun, evet ben de sizinle beraberdim, demesi üzerine de şunları söyledi, Hazreti Peygamber, Hayber'e Ebu Bekir'i gönderdi fakat o yenilerek gerisin geriye döndü, Hazreti Peygamber bu bir kez Ömer'i gönderdi, o da aynı şekilde yenilerek geri döndü, bunun üzerine Hazreti Peygamber, ben yarın sancağı Allah ve Rasulünün kendisini sevdiği bir kişiye vereceğim ki Allah Teala Hayber'in fethini onun eliyle gerçekleştirecektir, hem o zafer elde etmedikçe geri dönecek de değildir, buyurdular, sonra da bana haber gönderdiler, o sırada benim gözlerim ağrıyordu ve bu yüzden de hiçbir şey göremiyordum, yanına vardığımda Hazreti Peygamber mübarek tükürüklerinden gözlerime sürdüler ve, ey Rabbim, onu sıcaktan ve soğuktan koru, diye dua ettiler, işte o günden beri ne soğuk ve ne de sıcak bana asla zarar veremez, Hazreti Ali şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber içlerine tükürdükleri ellerini gözlerime sürerek, Rabbim, onu sıcağın ve soğuğun etkilerinden koru, diye dua ettiler, onu Hak Peygamber gönderen Allah Teala'ya yemin edelim ki o günden bu yana gözlerim bir daha ağrımadı.